Velhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah Bir gencin dört görevi Görevlerin ekseriyeti zordur Ama başarıldığı zaman bunun ödülü de bir hayli fazladır Gençleri bekleyen dört zor görev, bir zorunluluk Bugün birçok sektörde yıllık planların yapıldığını biliyoruz bu planlar, maalesef Müslüman gençlerin, yani neslimizin üzerinden yapılıyor. Fast food'lar, giyim mağazaları, trendler, televizyon programları, sosyal medyadaki akımlar… Bu kurum ve kuruluşların neredeyse tamamı gençler üzerine planlar yapıyorlar. Şimdi durup düşünmemiz lazım. Böylesine güç unsurları, yıllık planlarını gençlerimiz üzerinden yapıyorlarsa, Demek ki onların da bildiği, onların da gördüğü bir güç var gençlikte. Böylesine üzerine projeler üretilen gençlerin davaları hususunda geri kalmaları elbette düşünülemez. Bugün kendini ve dünyaya niçin geldiğini sorgulayan bir Müslümanın, bir gencin hayata bakışını ve kendisini bekleyen, dört önemli ve kendisi için zaruri olan başarması gereken sorumluluklarına dikkat çekeceğiz. Onlardan birincisi, bir gencin en önemli görevleri arasında ilki, dinini iyi ve doğru öğrenmesi. Bildiğiniz gibi, dini yaşayışta insan, sadece kendi aklını, ve mantığını değil Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini esas almalı. Yani biz bu dini Peygamberimiz nasıl yaşadıysa, ümmetine neleri tavsiye ettiyse bunlardan öğreniriz. İslam denilince akla ilk Kur'an ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı gelir. Allah'ın emir ve yasaklarını içeren bir kitap ve o kitabı hayata dönüştüren, uygulayan bir peygamber gönderildi. Öyleyse bir Müslüman olmanın yolu Kur'an'a ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymaktan geçiyor. Özellikle yaşayan bir Kur'an olan Peygamberimizin örnek alınması zaten Kur'an'da da ifade edilmiş. De ki, ''De ki, eğer, eğer Allah'ı Allah seviyorsanız bana uyun ki Allah, Allah da, da sizi, sizi sevsin.'' buyurulur. Kendisi de bir hadis-i şerifinde ki Ebu Davud'da geçiyor, ''Dikkat edin, yakında bazı insanlar bize Kur'an yeter diyeceklerdir. Halbuki bana Kur'an'ın bir misli veya iki misli verilmiştir.'' buyurur. Yani, Peygambersiz olmadan Kur'an'ın tam anlaşılamayacağını belirtir. Birinci maddemiz neydi gençler? Dini iyi öğrenmek, doğru öğrenmekti. Bu birinci maddede geldiğimiz yer çok önemli. Lütfen dikkatle dinleyin. Bugün sizlerden bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de bu akımla ilgili oluyor. Yani bana Kur'an yeter. Hazır birinci maddemiz dinimizi iyi ve doğru öğrenmekse, şunlara dikkat etmemiz lazım. İlk önce, İbrahim abi ne yapmamız lazım bu akımlara karşı? Sosyal medyada, şu videoda veya iş yerinde bir arkadaşım sürekli peygambere ne gerek var haşa veya hadisler yoktur, Kur'an'da ne yazıyorsa odur diyorlar, ne yapmam lazım? Hemen söylüyorum. Asla bu konularda tartışmaya girmeyin. Bugüne kadar inanın ki yıllar değil, 14 asır öncesinde de bu kafada olan insanlar vardı. Onları ikna edebilen bir kişi olmamıştır. Bana sadece Kur'an yeter deyip peygambersiz bir din hayal edenlerin hiçbir tedavisi yoktur. Bu bir Ur gibi, kanser gibidir. Hatta bulaşıcı bir hastalık gibidir. O yüzden gençlere tavsiyem birilerini ikna etmeye çalışayım. Efendim şurada şu var, burada bu var, bak işte bunu böyle bilmemiz lazım demeye çalışırken kendinizi de şeytanın dişlerine kapılmış olarak görebilirsiniz. Bundan korkuyorum ve hepinizi sakındırıyorum. Şimdi... Şöyle bir sual edebilirsiniz mesela konuşurken, kendi aklınıza da gelmiş olabilir. Bir Müslümana günde beş vakit namaz farz olarak biliyoruz değil mi? Lakin bu Kur'an'da yok. Efendimiz'e tabi olmayanlar ya üç vakit kılıyor ya da altı vakit. Peki beş vakit olduğunu nereden biliyoruz? Veya sabah namazı kaç rekattır diye sorsanız, Kur'an bana yeter diyenlere, akşam namazı kaç rekattır? Yassı namazı kaç rekaattır? Eğer sünnetten kopya çekilemezse, amiyane tabirle, hadi Kur'an'dan göster dediğinizde, cevap verilemez. Peki, öğle ve ikindi namazlarını kıldırırken, neden sessiz olarak Kur'an okuyoruz? Bu hükmü Kur'an'ın neresinden çıkardık? Veya, oruç kefareti var mı? Oruç kefareti eğer varsa kaç gündür? Kur'an-ı Kerim'de, Hangi ayette bunu belirleyebilirsiniz? Ya da zekat konusunda, bir insanın şu kadar evi var, bu kadar arabası, bu kadar arsası var. Bu adam ne kadar zekat verecek? Bunu Kur'an'ın hangi ayetinden açıklayabiliyorsunuz? Ya da anneniz öldü, akrabalarınız öldü, tanıdığınız öldü, cenaze namazı kılacaksınız veya bayram geldi, bayram namazı kılınacak. Kur'an'ın neresinde nasıl kılınacağını, Kaç rekat olacağını biliyoruz. Ayaklarınıza mesk giyeceksiniz yaşlandığınız zaman. Fetva arıyorsunuz. Peki bunu nereden öğreniyoruz? Kur'an'da erkekler için sünnet olun emri var mı? Bunu nereden biliyorsun? Eğer sünnet olduysan, oğlunu sünnet ettirdiysen, Kur'an'daki kaynağı nedir? Veya erkeklerin ipek giymemesi gerektiğini biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Altın takması mesela. Erkeğin helal midir? Bunu cevabını nereden biliyoruz? Veya dövme yaptırmanın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz değil mi? Bunu nereden biliyoruz? Bunların cevaplarını veremezler. Eshab-ı kiramın alimlerinden İbni Mesud hazretleri, dövme yapana ve yaptırana lanet olsun hadisini söyleyince, yaşlı bir kadın gelmiş yanına. Aynen bugün söylendiği gibi e ben Kur'an'ı okudum böyle bir lanet bulamadım deyince dikkatli okusaydın mutlaka görürdün demiş. Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan vazgeçin, Allah'a karşı gelmekten sakının, şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Ayet-i kerimesini okudu İbni Mesud radiyallahu anh. Haşr suresi 7. ayetti. Ve böylelikle dikkat ederseniz, Rabbimiz, peygamber size neyi yasak ettiyse ondan vazgeçin buyurduktan sonra, Allah'a karşı gelmekten sakının buyuruyor. Yani peygamberinin yasak ettiği herhangi bir hükme uymayanın, bizzat Allah'a karşı gelmiş olacağını beyan ediyor. 14 asır önce olduğu gibi bugün de hatta bugün daha fazlasını da görmek mümkün. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Hazreti Ömer'e radiyallahu an farzların bir sefere çıkıldığında kaç rekat kılınacağını Kur'an'da bulamadık. Bunun cevabı nedir dedikleri zaman Hazreti Ömer radiyallahu an da ne dedi? Allahu Teala bize peygamberimizi gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de bulamadığımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden gördüğümüz gibi yapacağız. O seferde dört rekat farzları iki rekat kılardı. Biz de öyle yaparız. Zaten Kur'an'da buyruluyor ya, o sizin için en güzel örnektir diye. Kendisinin dünyaya gönderilme amacı nedir? Kendisi yaşayan bir Kur'an'dır. O senin gibi, benim gibi, onun gibi sıradan bir insan değil ki. Kendisinin gördükleri rüyasında kendisine bildirilen de senin benim rüyam gibi değildi. Bunu niye anlayamıyoruz? Birçok örnek var. Hasılı, Kur'an'ı doğru anlayabilmek için ayetlerin açıklayıcısı olan hadis-i şeriflere ihtiyacımız var. Hadisleri doğru anlayabilmek için de müçtehitlere, alimlere de ihtiyaç var. Her önüne gelen kendi kafasına göre Kur'an'a bakıp hüküm çıkarabilseydi o zaman bu kadar peygamber niye geldi? Bu peygamberler manken olarak mı geldi? Bir postacı olarak bir mektubu götürecek, teslim edecekler gidecekler onun için mi geldi? Hayır, peygambere tabi olmayı bırakın. Bana tabi olun diyen bugünün ve geçmişte de olan sahte din adamlarının uydurmaları bunlar kendilerini peygamberlerden daha zeki, dünyadaki her alimden daha akıllı zanneden, nefsine iman edenlerin yanlışları. Efendimiz Aleyhisselam Asabu Sufha denilen İslam okulunu neden açtı sizce? Madem Kur'an yeterdi. Bu kadar âlemi yetiştirmesine ne gerek vardı? Hepsi Kur'an'ı ezberler ve yayarlardı. Unutmayın gençler, cehenneme gelecek olan 72 sapık fırka şöyle diyordu, ''Biz Kur'an'a bakar, oradan hüküm çıkarırız.'' Kendilerine imansız demediler, ''Biz inanıyoruz.'' dediler. Aması vardı, işte o küçücük ama çok şeyi değiştiriyor. Peygambersiz bir din meydana getirilmeye çalışılıyor. Nisa suresinin 65. ayeti aslında her akıl sahibi için bu olayı çok iyi özetliyor. Hayır, Hayır. Rabbine, Rabbine andolsun an ki, ki onlar, onlar aralarında, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, seni hakem yapıp, yapıp sonra, sonra da, da verdiğin, verdiğin hüküme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe, iman etmiş olmazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın dışında nasıl bir hüküm ortaya koyar? Yani Kur'an'a ters bir hüküm. Kur'an'ın böyle dediğini, hayır öyle değildir dediğinler de görülmüştür. Ve buna, kendisine ve alemleri yaratan Allahu Teala izin verir mi? Kıt akıllı olanlar dahi bunu anlar. Ama burada şöyle bir önemli konu var. Şeytan bir fitne soktu mu, bir delik buldu mu sizi ısıracak? Görevini yapmıştır. Bu sefer sizi zehirlediği için diyelim ki e bu Kur'an'da yoktu şu şöyleydi demeye başladınız. Bunlardan bir tanesinde kafanız karıştı dersiniz ki o zaman evet Kur'an'da madem rekat veya namazların kaç vakit olacağı yazmıyordu hiç kılmayayım. Veya sünnetle ilgili her şeyi reddetmeye başlarsınız. İşte bu şeytanın tuzaklarından bir tanesidir. 14 asır önce de olduğu gibi bugün de namazla ilgili 14 asırdır söylenmemiş ve hükme varılmamış mevzuları ben buldum diyerek ortaya çıkan insanları görüyorsunuz. Nisa suresinin 83. ayetinde şöyle buyruluyor. Eğer onlar ihtilafa düştükleri konularda peygambere ve aralarında dini yönden görüşlerine itimat edilen kimselere sormuş olsaydılar, içlerinden işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar, onun ne olduğunu bilirlerdi. Dikkat ederseniz, ayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra görüş sahibi ve sahasında uzman kimselere de problemlerimizi iletmemiz isteniyor. Dolayısıyla İslam'ı iyi öğrenmek ve yaşamanın yolu, Kur'an'dan, sünnetten ve İslam alimlerinin o iki kaynaktan istifade ettiği bilgileri öğrenmekle o insanların çıkardıkları hükümlere uymaklı olur. Önce dinimizi sağlam ve doğru bir şekilde öğrenmemiz gerekir. Bina gibi düşünün. Bir binanın temelleri ve duvarları sağlam olmadan mahallenin çöplüğündeki güzellikleri araştırmak ne kadar mantıklı olur? Senin binan yıkıldı yıkılacak. Ama sen ileride çöpün etrafında atılmış böyle parıldayan şeylere bakıyorsun. Senin görevin Evvela binanı sağlam hale getirmek. Zehirli bir odadan geçmek istiyorsak sağlam bir maskeye ihtiyacınız var değil mi? Bakın bugün virüsten bahsediliyor. Maske takacağız, korumalar, şunlar, bunlar, antiseptikler, hijyen deniyor mesela. Neden? Biliyoruz ki gözümüzle göremediğimiz zararlı bir yaratık var. Önlem olarak da şunları şunları yapmamız gerekiyor. Şimdi biz, aynen böyle düşünecek olursak, eğer dinen zararlı ve zehirli bazı şeyleri araştıracaksak, evvela bugün maske diyoruz ya, o maskemiz dinimizi iyi bilmektir. Sağlam ve her türlü zararlı maddeleri engelleyecek bir maskemiz, doğru bir inancımızdır. Ki o zaman o fikirler size zarar vermez. Ama bugün sanki bir tenis maçı gibi, o onu söyledi, bu bunu söyledi, YouTube'daki videoların altına yorumlarla dini kurtarmaya çalışmayalım. Kafamız karışır ve karıştığımızla beraber kalmaz. Allah korusun şeytan bir gedik açmaya çalışır zihnimizde. Hakkı bulmanın, hakikate ermenin tek yolu, Kur'an'a iman etmek ve onun gereği ile amel etmek arkadaşlar. Çünkü Kur'an, insanlığı mutlak hayra ve hakikate yönlendiriyor ve bizzat Allah tarafından gönderilmiş bir kitap. İnsanın hem bu dünyasını, hem de ahiretteki mutluluğunu gösterecek, olgunlaştıracak olan O'dur. Kur'an, insanı iman ve tevhide, ubudiyet ve kulluğa, kardeş ve sevgiye davet eder. İslamiyet ancak ve ancak onun ölçüleriyle yapılandırılır. Onun sarsılmaz ve muhteşem kurallarının dışında hiçbir hakikat yoktur ve aranılamaz. Onun güzel görüp tasdik ettiği her şey hakikat, çirkin bulup reddettiği her şey uydurmadır. Zaten, Kur'an-ı Kerim'in içinde olanları anlatmak, açıklamak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderilmiştir. Bir genç her zaman bunu unutmamalı. İnsan, allah Teala'nın zatını, sıfatlarını ancak Kur'an'ın ve sünnetin anlatımıyla bilebilir. Nereden geldiğini, nereye gittiğini, dünyadaki görevinin ne olduğunu, gideceği o ahiret aleminin, içeriğini, gerçekleri o alemde nelerin kendini beklediğini böyle anlayabilir. Hangi hareketleri yaparsam, hangi fiilleri gerçekleştirirsem, hangi tavırlarda bulunursam Allah'ın rızasını alırım. Hangilerini yapar veya yapmazsam cezayı alırım. Bunları Kur'an ve sünnetten öğreniriz. Nelere, nasıl inanmakla iman dairesine girerim veya Allah korusun Hangi amelleri işleyip, hangi kötülükleri yaparak İslam dairesinden çıkarım? Yine bunu Kur'an ve Sünnetten öğreniriz. Son olarak madem ki bütün Müslümanların ölçüsü Kur'an ve Sünnettir, o halde bir Müslüman dünyada şu an konuşulan her fikri, her iddiayı, her inancı, her itikadı nerede değerlendirecek? Kur'an'a ve Kur'an'ı birinci derecede tefsir eden hadis-i şeriflere göre değerlendirecek, masaya yatıracak. Biri bir haber getirdiği zaman bir olay oldu diyelim, bir makale okuduk, bir video izledik, onun anlattığı Kur'an ve sünnete uygun mu böyle değerlendirilecek. İşte dört madde. Her gencin en önemli vazife olarak adetmesi gereken onlardan bir tanesi, dinini iyi bir şekilde aynı zamanda iyi derken doğru bir şekilde öğrenmektir. Ve ikinci maddemiz, davaya samimi olarak bağlanmak. Arkadaşlar, bu dünyada özellikle de şu içinde bulunduğumuz ahir zaman dediğimiz dilimin gidişatında, en çok ihtiyaç duyulan, bize en gerekli olan samimiyettir. Hem birbirimizle olan ilişkilerde, musibetlerde, yaşadığımız sıkıntılarda, huzursuzluklarda, hem toplum olarak, hem fert olarak samimiyet bizim en önemli ilacımızdır. Bizim bir davamız var. Her Müslüman gencin bir davası var. Allah davası Celle Celaluhu. Ben bu davaya hizmet edeceğim iddiasında olanlar, maalesef her geçen gün dökülmeye devam ediyorlar. Ve üzülerek söylüyorum, samimi dava erleri her geçen gün daha da azalıyor. Bir kişinin daha kurtulmasına vesile olmak, bir yanlışın karşısında durmak, güzel bir şekilde, Olması gerektiği gibi insanlara dini anlatan insanların sayısı gitgide azalıyor. Evet, ilk önce çok sayıda insan bu dava için samimi olarak yola çıkıyor doğru ama saptırıcılar önünü kesiyor ve onları yoldan çıkarıyorlar. Bugünün sosyal medyasında maalesef olduğu gibi. Birçok mesaj geliyor. İbrahim abi, böyle bir Yanlış düşüncede olan arkadaşım, kardeşim vardı. Sırf ona cevap vermek için bir şeyler araştırmaya başladım. Bu sefer onun bana anlattıkları kafamı karıştırdı. Şu an kafam karışmış durumda. Ne olur yardım et. Allahu Teala her birimize doğruyu, hakikati göstersin ve yolundan ayırmasın. Amin. Sayılar gitgide azalıyor. Ama şunu bilmeliyiz İnsanlığın kurtuluşunun adresi tek. O da İslam. Her ne kadar ve her ne zaman insanlar bu gerçeği görüp ona yönelse, şeytan ve onun arkadaşları da o insanların yolunun üzerinde duruyor ve onları yoldan çıkarmak için elinden geleni yapıyorlar. Tabii bir de nefsimiz var. Nefisler de yardım ve yataklık ederse felaketler peş peşe geliyor. Ve bir bakıyoruz ki yoldan çıktıklarının farkına varmadan bazı insanlar Allah davasına hizmet ettiklerini düşünüyorlar. Koşturup duruyorlar. Hizmet ediyoruz, hizmet ediyoruz İslam'a diye. Dışarıdan bakanlar da vay be ne kadar yiğit insanlar, ne kadar fedakar insanlar, koşturup duruyorlar, varını yoğunu hizmete adıyorlar, ne kadar gayretliler deniyor.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 Her kuvvetli sesi kendi aleyhilerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Ne kadar acayip bir ayet değil mi? Acaba içinde hangi anlamlar var? Mümin Rabbine verdiği sözden ve onun yolundan çevrilmekten korkmalı, bu rüyalarına girmeli. Ya ben saparsam, doğru yoldan uzaklaşırsam, bana verilenler geri alınırsa? Bir Müslüman için bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? İstifa ettiniz veya amiyane tabirle, işten kovuldunuz, eviniz yandı, yakınlarınızdan bir tanesini kaybettiniz, Hasta oldunuz, parasız kaldınız. Bunları hepsini bir tarafa atalım. Bunlarla bir insanın imanını kaybetmesi, imtihanını ya da felaketini mukayese edecek olursak. Dünyada çekilenler dünyada kalıyor. En fazla öldün, aç kaldın, aldatıldın, hapislere atıldın, hasta oldun, iflas ettin, iftiraya uğradın vesaire dinin ortadan gittikten sonra, imanını kaybettikten sonra, hangi felaketten bahsedebiliriz? Şunu kabul edelim. Günümüz insanının çoğunu, sadece din, sadece Allah rızası veya sadece ahiret kazancı harekete geçiremiyor. O heyecan olmuyor. Acaba bunu yaparsam, ne kadar para kazanırım? Mesela ne kadar ünlü olurum? Yani dünyalık neler elde edebilirim? Ticaretim gelişir mi? Mesela şu cemaate, şu hizmet hareketine gidersem, girersem, onlara reklam verirsem, bol para kazanır mıyım? İstediğim o hayalimdeki makamları, mevkileri hızlı hızlı çıkabilir miyim? Ya da bana değer verirler mi? İtibarlı biri olabilir miyim? Kaygıları Endişelere çıkar, işte o zaman din, dünya dengesi değişir. Menfaat dini haline gelir. O yüzden bir Müslüman Allah yolunda hizmet ederken bir futbol taraftarı kadar heyecanlanmıyorsa, bir sosyal medyada trend olan bir kıyafeti gördüğü zaman canı gittiği gibi heyecan duymuyorsa bu nasıl bir dava adamlığıdır? Bu nasıl bir samimiyettir? Taraftarlar kazanacağız diye hop kalkıp hop oturuyorlar. Haksızlık yapıldığını düşündüklerinde statlar yıkılıyor. Her taraf savaş alanına çevriliyor. Dini değerler elden gidiyor. Din tahrif edilmeye çalışılıyor. Müslümanlar her türlü zulme ve haksızlığa maruz kalıyor ama... Dünyada milyardan fazla Müslüman'ın kılı kıpırdamıyor. İşte burası çok önemli. Samimi olmadan yapılan hizmetlerde, insanları harekete geçiren şey çıkar ve menfaat olur. Birlikte hareket etmelerini sağlayan şey ise, ortak çıkarlar olur. Bunlar, hayatında din ve iman işin oyuncağıdır. Çoğu zamanlarda, İnsanları bir arada tutmak için bir araçtır din onlar için. Bugün sosyal medyada, televizyonlarda, okulda, futbol maçlarında, arkadaşlarımızda, hayatımızın her ne alanı varsa bir genç olarak bizim için ilk planda yer alan İslam davası değilse bu konuda kendimizi çok gerilerde hissediniz. Eğer İslam, sizin Twitter, Instagram hesabına verdiğiniz değerden daha gerilerde kalıyorsa, efendim şu üniversite sınavına çalışman, şu hanım veya şu adamla evlenmen, şu televizyondaki diziyi veya şu futbol maçlarını kendi davanın önüne geçirdiysen ve sen bunları terk edemezsen, samimi davrananlardan olamazsın. Her ne yapıyorsan helal daire içerisinde, İslam davandan sonra gelecek bu. Bu maalesef bugün unuttuğumuz ikinci kural. Ve o dört maddeden üçüncüsü. Neyi, kimi örnek alıyoruz? Öyle ya, sürü gibiyiz. Birinin ve birilerinin ardından gitmeye bayılıyoruz. Peki sen, ben, o. Biz kimin ardından gidiyoruz? Kimi örnek alıyoruz? Türkiye'de 2008 yılında yapılan bir araştırma var. Bu araştırma Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış. Tarihini de vereyim size. Daha sonraki yıllarda güncellenmediği için bundan 10-12 yıl önceki açıklamayı, tabloyu size okumaya çalışacağım. Türkiye'de gençliğin rol modeli, bugün idol deniyor mesela, ardından gitmek istediği. Gördüğü zaman sevindiği, heyecanlandığı, onun gibi olmak istediği kişiler kim? Sanatçı, sporcu, politikacı, yazar, bilim insanı, lider diye ayrılmış. Sanatçı %65, sporcu olmak isteyenler, benim idolüm, rol modelim, ardından gitmek istediğim sporcu diyenler yaklaşık %20. Politikacı %5, bilim insanı %1. Değerli kardeşlerim, tekrar ediyorum. Türkiye'de yapılan resmi bir araştırmadır ve %66'ya yakın gençlik sanatçılara özeniyor, %20'si de sporculara özeniyor. Bilim adamı veya yazar veya ne bileyim inanç konusunda fikirlerini ortaya koyan insanlara toplasanız %2'yi geçmiyor arkadaşlar. Şimdi neyi örnek alıyoruz dedik ya, bu açıklamadan sonra Geleceği inşa edecek olan nesil bu süreçte meydana çıkıyor. Onu bilmemiz lazım. Hani kimlik inşası diyoruz ya, ben neyim, nereden geldim, ne oluyor bana? Mesela bu soruların cevabı. Bunu çok basite almamamız lazım. Çünkü bir gencin kimlik inşası, aynı zamanda toplumun geleceğinin de inşası olur. Peki gençliğin kimlik inşası için kime özenmek gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Efendim, kimlik inşası çok önemli. Değer sistemine göre gencin kimliği olgunlaşıyor, şekilleniyor. Genç bir taraftan temel değerlerini seçiyor, benimsiyor, içselleştiriyor ve o temel değerleri şahsında temsil ediyor, hayatını aktarmaya çalışıyor. Bunu yaparken de örnek aldığı, özendiği, rol model olarak seçtiği Birilerinin arkasından gidiyor, onun gibi düşünmek, onun gibi hareket etmek, onun gibi e, belki de giyinmek, onun gibi konuşmak istiyor, onu taklit etmeye çalışıyor. Bu bir yere kadar güzel, insanların etkilenmesi çok güzel ama bu sadece taklit aşamasında kalırsa insanın kimliksiz ve kişiliksiz bir insan ortaya çıkar. Ama taklit etmeye başladı, bir dönem devam etti. Ben, evet şu şahsı örnek aldım ama ben ondan farklı bir, ayrı bir kişiyim. Benim de kendime özgü bir tutumum, tavrım, davranışlarım var dediği zaman, işte o zaman tutarlı, kimlikli, kişilikli yepyeni bir insan ortaya çıkar. İnsan istikametini seçer. Bu çok önemli bir mevzu. Neye özendiğimiz? Kur'an-ı Kerim'in yol göstericiliğine ihtiyaçımız var. Kur'an hepimize özellikle gençlere hep peygamber olan gençleri örnek veriyor. Mesela İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Kur'an'ın bize anlattıklarına ve Siyer'in anlattıklarına bakarsak bize örnek olarak verilen gençlerin hepsi ki içinde Hz. Musab var radiyallahu Hazreti Ali var radiyallahu anh, hepsini toparlayın. İçinde yaşadığı toplumun üzerlerinde, etkisinden Allah'ın veya peygamberlerin yol göstermesiyle kurtulmuş, öne çıkmış insanları olduğunu görürsünüz. Sizin örnek almanız gerekenler bunlardır diyor Kur'an. Dolayısıyla günümüzde özlenen ve beklenen gençlik Kur'an nesli. Aynı temel özelliklerle kendisini donatmak, İbrahim aleyhisselamın milletine dahil olmak durumunda. Gençliğin zor bir zaman yaşadığının farkındayız. Bir bunalım var. Gençliğin böyle bir bunalım yaşamasında, maalesef hakim olan sistem ve zihniyet birinci derecede sorumlu. Gençlik bir yarış atı gibi birbirleriyle yarış halinde. Hayatları boyunca bir yer kapma savaşı var. İş bulabilecek miyim? Evlenebilecek miyim? Kiramı ödeyebilecek miyim? Mesleğim ne olacak? Acaba mesleğimde tutunabilecek miyim? Tayin olabilecek miyim? Geçinebilecek miyim? Anlık çözümler ve pansumanla tedavi olmaya çalışırsak kaybederiz. Çünkü karşımızda zehirlenen ve yok edilmek istenen bir nesil var. Bunun gerçek ilacı o gençliğe rol model olabilecek, arkasından gidilebilecek insanların olmasıdır. Yeni fatihlerin, Yavuz Sultan Selimlerin olması için Allahu Teala'ya dua etmek ve bu konuda sadece etraftan bir şeyler beklemeden kendim neler yapabilirim ve benim sorumluluğum nedir diyebilen gençler gerekiyor ve gençleri bekleyen o zor görevlerden bir tanesi, İslam'ı anladıktan sonra davet etmek. Kardeşlerim, insanlar ikiye ayrılır demiştik. Suya sabuna dokunmadan, yiyen, içen, evlenen, belli bir sosyalleşme içerisinde hayatına devam eden ölen insanlar. Bir de bunları yaparak helal daire içerisinde, benim sorumluluğum nedir, Sokaktaki hiç tanımadığım bir kardeşime, metrobüste yanımda oturan bir insana, ailemden başlayarak benim dışımda kim varsa onlara ne anlatabilirim, bu ülkenin, bu İslam'ın, bu kardeşlerin daha iyi olması için neler yapabilirim diye düşünen insanlar vardır. Siz bu ikincisinden olmaya çalışın. Bu yola giren genç kardeşlerimizin uygulaması gereken metodu Rabbimiz Celle Celaluhu anlatıyor. Ali İmran Suresi 159. ayet. Ey Allah'ın Resulü, senin onlara yumuşak davranman Allah'ın rahmetindendi. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onların kusurlarına bakma. Onlar için mağfiret dile. buyruluyor. Üslubumuz çok önemli. Bugün programımızın ilk dakikalarına tekrar dönelim. Dinimizi iyi ve doğru öğrenmeye çalıştık dedik değil mi? Sohbetlere gittik, eserler okuduk. İkincisinde davamıza samimi bir şekilde bağlanıyoruz. Sosyal medyadan, oyunlardan, arkadaşımız, partimiz, cemaatimiz veya zevklerimiz, tercihlerimizin öncesinde bunların hepsinin daha önünde davamız vardı. Namazımızdan utanmayacağız, örtümüzden utanmayacağız, neyi yiyip yemediğimiz konusunda teşekkür ederim ben bunu yemiyorum diyebileceğiz. Neyse rezil olmayayım, şu şöyle düşünmesin el alem ne der diye dinimizden, inancımızdan taviz vermeyeceğiz demiştik. Sonra örnek aldığımız kimse, onu iyi belirleyeceğiz. Rol model, kim benim için? Ben kime benziyorum, kimi örnek alıyorum, kimin ardından gidiyorum dedik. Ve nereye geldik şimdi? Ben bu dava erlerinden biri olacağım. Hanım olabilirim, erkek olabilirim. Yaşım hiç önemli değil. Ne yapmam gerekiyor? İlk madde, Kur'an'ın emri duyduğunuz. Düzgün bir lisan, nazik şekilde, kabalıktan uzaklaşmış, sert, fodul değil yumuşak davranacağız. Kardeşlerim, gençlere o kadar önem verildi ki, gençler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, İslam'ın yayılmasında en önemli rol oldular. Bugün, gençliğin biraz daha sinirli, biraz daha kanı aktığı için, hani delikanlı tabiri de oradan geliyor, sabırsız olduğunu ve bu konuda aşırı reaksiyon gösterdiğinden dolayı, sabırsızlığından da kaynaklanıyor, hemen bir tartışmaya girdiğini görüyoruz. İşte burada Allahu Teala'nın Ali İmran suresindeki emrini hemen hatırlamamız lazım. Eğer ben kaba davranırsam, bağırıp çağırırsam, yazarken de aynı şekilde etrafımda ben yardım etmek için biriktirdiğim vesile olmak istediğim ve Vesile olduktan sonra da onların dualarıyla belki günahlarımdan kurtulacağım dedim insanları da kaybedeceğim. Çünkü asık bir surat, bağıran çağıran bir ses tonu veya onu ötekileştirme tam tersine beni götürecek diye korkmamız gerekiyor. Evet sen namaz kılıyor olabilirsin. İslam'ı iyi anlamışsındır. Rol model aldığın yani örnek aldığın kişi de çok iyidir. Çok güzel. Dava insanı, dava kadınısın tamam ama yayarken... Eğer bunlara dikkat etmezsen, nabza göre şerbet vermezsen, yumuşak davranmazsan, Allah'ın rahmetini hatırlayıp kabalıktan uzaklaşmazsan, yine bir faydası olmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere o kadar değer veriyordu ki, altından kalkabilecekleri görevleri gençlere vermekten hiç çekinmedi. Birçok konuda onlara olan güvenini bu şekilde gösterdi. Mesela vahiy katibi olarak, gençleri seçti. Daha olgun, yani yaşı ileride olanlar olmasına rağmen, İslama davet mektuplarını da onlara yazdırdı. Gençleri o zamanın kullanılan dilleri Süryanice, İbranice gibi yabancı dilleri öğrenmeye teşvik etti. Valilikte, bugünün ismiyle işte, sekreterlik, hakimlik, komutanlık, sancaktarlık veya öğretmenlik gibi birçok görevini özellikle gençlere verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gençliğin önemiyle alakalı, çocukluğumuzdan beri duyduğumuz, yine şimdi hatırlamak için tekrar edeceğimiz hadis-i şerifinde ne buyurmuştu? Tirmizi'de de geçiyor. Kul, şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe, kıyamet gününde ayakları olduğu yerden kıpırdamaz. Bir, ömrünü nerede tükettiğinden. İki, gençliğini nerede harcadığından. 3- İlmiyle Ne Amel Ettiğinden 4- Malını dört, Nerede Kazanıp Nereye, nereye harcadığından, harcadığından ve 5- bedenini, bedenini Nerede yıprattığından. yıprattığından Gençliğini Nerede Harcadın? Kendini Geliştirmek, Dünya ve Ahiret Dengesini Kurabilmiş Bir Şekilde Başkalarına da Bir Faydam Olabilir mi diye mi Düşündün Yoksa Kaybolup Gittin mi? Gençlikte harcanan zamanın özelliğine dair vurguların yanı sıra gençken yapılan amellerin daha makbul olduğuna dair rivayetler de var. Mesela Hazreti Ömer'in radıyallahu ilginç bir sözü var. Namaz kılan yaşlıyı severim diyor ama namaz kılan gence aşığım. Hayranım demiş. Gençken yapılacak. Oldukça geri ve karanlıklar içinde yaşayan, cahiliye dönem insanlarından gıpta edilecek portreler çıkarttı İslam. Nitekim kendilerine geniş sorumluluklar verildi, İnisiyatif kullanmalarına müsaade edildi ve isimlerini tarihe yazdıran, Kendilerine bugün örnek aldığımız birçok genç yetişti. Kur'an'ın toplumu dönüştüren şirkle, cahiliye unsurlarıyla mücadele etmeye çağıran ayetleri karşısında gençler, büyük bedeller ödemeyi göze aldılar ve öne atıldılar. Vahyin, ayetleri ışığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğiyle kendilerini yetiştirdiler, bir yandan da tebliğ çalışmalarına devam ettiler. Yetimin, yoksulun haklarını yiyenlerin karşısında durdular, bir vakıf kurdular, bugünün tabiri ve toplumsal yozlaşmaya, ekonomik, siyasi ve dini sömürüye karşı mücadele ettiler. Hemen onlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşalım. Gençlik demişken, Zübeyir bin Avvam radıyallahu an Müslüman olduğunda 14 veya 15 yaşlarında. Onun için Efendimiz aleyhisselam, Zübeyir benim havarimdir demişti. Erkan bin Ebu Erkam, Daveti kabul ettiğinde o da 15-16 yaşından fazla değildi. İlk Müslümanlardan oldu. Kendini çok iyi yetiştirdi. Okuma yazması vardı. Vahiy katibi oldu. Bir yandan ticaretle meşgul oluyor. kimseye muhtaç olmadan yaşadı. Bir yandan da dinini öğrendi. Dürüstlüğüyle öne çıktı. Ya Resulallah evim senindir dedi. Safa tepesi eteklerindeki evini İslam'a adadı. Bu ev öyle bir ev oldu ki öğrenmenin, arınmanın, direnmenin evi olacaktı. Müslümanlar topluca burada dua edeceklerdi. Namaz kılacaklar, ağlayacaklar, sevinecekler, bu evden organize edeceklerdi tebliğ çalışmalarını. Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh Bu ümmetin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır iltifatına mahzar olmuştu. 17 yaşında Müslüman oldu. Suriye, Irak ve İran'ı fetheden bir komutan olarak karşımıza çıktı. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh Daveti kabul ettiği zaman Müslüman olduğu zaman henüz 18 yaşındaydı. Uhud savaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korudu ve attığı oklarla meşhur oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Anam babam sana feda olsun. At ya saat. Bu iltifata mazhar olmuştu. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. Daha 18'inde o kadar zengin bir ailenin çocuğu ki Müslüman olduğunda ailesinin baskılarına, tehditlerine maruz kaldı. Dünyevi imkanlara sırt çevirdi. Çok rahat bir hayat yaşayacağı halde Zor bir hayatı seçti Allah rızası için. İmanına engel olmaya çalışan ailesinden ayrıldı, Habeşistan'a hicret etti. Ve genç yaşta Efendimiz tarafından öğretmen olarak Medine'ye gönderildi. Onun vesilesiyle bir senede Müslümanların sayısı 180'e çıktı. Gayet varlıklı bir hayatı terk ettikten sonra yoksul olarak yaşadı ancak örnekliğiyle ölümsüzleşti. Uhud Savaşı'nda o güzel hayatını şehadetle taçlandırdı. Usame bin Zeyd radıyallahu anh Düşünün, Hazreti Ömer radıyallahu anh Halid bin Velid radıyallahu anh gibi tecrübeli kumandanlara komutanlık etti. Kaç yaşında? 19 yaşındaydı. Bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından 19 yaşında komutan oldu. Bizans üzerine gönderildi. Halbuki kendisinden daha tecrübeli komutanlar da vardı. Ama emrine Hazreti Ömer radıyallahu an ve Halid bin Velid radıyallahu an verildi, komutan olarak gönderildi. Daha kimler kimler? Abdullah bin Mesud radıyallahu an. Gençti. Çobanlık yapıyor. Zayıf, çelimsizdi görünüşü. Ama şirkin hakim olduğu bir meydanda Kur'an ayetlerini haykırmaktan Allah'ın adını yüceltmekten geri durmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında gördüğümüz odur ki İslam çağrısına ilk kulak verenler arasında gençlerin ağırlığı var. Bütün bu örnekler gençlerin İslami çaba, tebliğ ve mücadelede önemli görevleri olduğunu önemli görevler yaşadığını gösteriyor. Bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği gençlerin hayatlarını okumak, günümüzle bağlantılar kurmak, onların çabasını, mücadelesini günümüze taşımakla onlar gibi oluruz. Programımızın nihayetine geldik. Bir kez daha öğrenmiş olduk ki bugün, gençliği bekleyen birçok engel, zorluklar var. Bu zorlukların karşısında her gencin dirayetli olması ve kendine güvenmesiyle beraber bu dört maddeyi de şiar edilmesi gerekiyor. Neydi? Dinini iyi ve doğru şekilde öğrenecekti bir Müslüman. Kur'an bana yeter diyenlere inat, Allah'ın Kur'an'ında emrettiği gibi Kur'an'a İnanan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde, rehberliğinde, onun açıklamalarıyla giden bir İslam, onun olmazsa olmazı olacaktı. İkincisi, davasına samimi bir şekilde bağlanacaktı. Rabbine verdiği söz ve onun yolundan çevrilmekten korkacak ve titreyecekti. Etrafında onu yoldan çevirmeye çalışan sosyal medyada, televizyonda dünyanın birçok eğlencesi onun için arka saflarda gelecekti. Benim için önemli olan dinim diyebilecekti. Üçüncüsü kimi örnek aldığına bir genç dikkat edecekti. Bugün deseler ki sen kimle berabersen onunla haşredileceksin. Onunla yargılanacaksın. Bunu genç iyi düşünecekti. Rol model olarak neyi benimsediğini bir kez daha gözden geçirecekti. YouTube'da izlediği saçma sapan yapımların yapımcısı mı, sunucusu mu? Bir futbolcu mu? Bir siyasetçi mi? Sporcu mu? Acaba ne? Arkasından gittiğin kim? Ve nihayet tebliğ ederken İslam'ı anladım, kavradım, kimin arkasından gittiğimi tespit ettim. Peki nasıl yayacağım? Başkasına nasıl faydam olacak derken tartışma tartışmaya girmeden güzellikle, hoş bir şekilde, kabalık etmeden İslam'ı anlatabilmek. Allahu Teala'dan niyazımız gençliğimizi etraflarında örülü tuzaklardan muhafaza buyurması. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden bizleri korumasıdır. Bugün gençliğin üzerinde oynanan onca oyun var. Futbolla, filmlerle, dizilerle, sosyal medyada, dansla, hoplamakla, zıplamakla, bazı izimlerle. Gençliğin imanı çalınmak isteniyor. Ve biz biliyoruz ki bunun farkında olan gençler de yetişiyor. Allah-u Teala sayınızı çoğatsın. Amin. Velhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah.